Çocuk düşünürler topluluğu çocuklarla felsefi soruşturmalar. Hazırlayan Özge Özdemir. Ee, merhaba. Açık Radyo'da Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Ben Özgü Demir. Yanımda 12 yaşındaki 4 felsefeci Alya, Sabah, Tuna ve Toprak. Onlarla birlikteyiz. Sizden de bir merhaba alalım. Merhaba. merhaba. <gülüyor> Toplul güzel oluyor. Ee, geçen hafta ilk kez e, programı hepiniz dinlemişsiniz. Çok memnun oldum bunu duyduğumu açıkçası. WhatsApp grubundaki hareketten. <gülüyor> Genellikle kendi seslerini dinlemekten çok hoşlanmıyorlar ama artık yavaş yavaş ısınmaya başladık. Bugün de ne tartışalım diye yine program öncesinde konuştuk. Benim kitaplarımdan bir üzerine konuşmaya karar verdik. Benim çocuklar için felsefe alanında yazdığım Red House yayınlarından yayınlanan bir felsefe serisi var. Oradaki e, kavga çare olur mu kitabı üzerine konuşalım dedik. Şimdi oradaki hikaye şöyleydi. Kavga çıkaran bir Yunan tanrıçası Eris. Özelliği kavga çıkarıyor olması. Ee, bir gün Olimpos'ta Postalı'nda bir düğün oluyor. Bu düğüne davet edilmiyor. Çünkü kavga çıkaracak. Kimse onu istemiyor. Bunun üzerine o da yaşlı bir kadın kılığına girip düğüne giriyor. Çünkü davet edilmediği için daha da bir kavga çıkarmaya ediyor. Sonra bir masaya oturuyor. Orada üç güzel tanrıça var masada. Hera, Afrodit ve Athena. Diyor ki ne yapsam ne yapsam bir tane altın elma yapıyor. Üzerine de sofradaki en güzel kadına yazıyor. Elmayı sürüklüyor masaya. Böylece Athena, Afrodit ve Hera tartışmaya başlıyorlar. En güzel benim, yok benim diye ve Eris de adım adım hedefine ulaşmaya başlıyor. Derken bu tartışma büyüyünce masada bir de işte kralın oğlu olan ölümlü insanlardan biri Paris var. Üç tanrıca dönüyor Paris'e diyor ki Paris en güzel kim? Sen seç. Şimdi ilk sorum şu burada Paris'in yerinde olmak ister misiniz acaba diye sormak istiyorum. Sabah? Kesinlikle istemem. Çünkü Athena e, en güzel desem o zaman Hera ile Afrodit sana e, büyülü güçleriyle hı hı. özellikle büyük bir ceza verir ve yaşadığın zaten ölümlü hayatı sana cehennem eder. <gülüyor> yani diğerlerinin şiddetinden korkuyorsun. Birini seçersen seçmediklerin sana zarar verir. Kesinlikle. Buna katılmayan var mı? Yok galiba. Hiç kimse Paris'in yanında olmak istemiyor mu? İstemiyor. Peki başka bir, bir sebebi var mı olmak istememenizin? Aliye? Ben de aslında kesinlikle olmak istemem. Çünkü böyle göreceli konularda özellikle kadınların güzelliğiyle ilgili konularda böyle bir seçim yapma durumuna asla düşmek istemem. Yani göreceli bir konu olması da burada önemli senin için. Kriter koymak mı zor? Evet. Mesela kim e, diyelim üç tane kadın var. Biri kırmızı saçlı biri ya kızıl. Diğeri sarı sarışın Diğeri de siyah saçlı hangisi kırmızı e, hangi kadının saçı kırmızı dersek yani kırmızı saçlı kadını söyleriz ama böyle kim daha güzel kim daha akıllı gibi konularda pek öyle seçen yerinde olmak istemem açıkçası. Anladım böyle çok somut gözükürse onu seçmek kolay da diğer türlü bir değerlendirme gerekiyorsa ve o değerlendirme biraz da kişisel bir değerlendirmeyse orada olmak istemem diyorsun. Evet yani göreceli konularda mesela e, Afrodit'in eşi diyelim var hmm. diyelim e, Afrodit'i daha güzel bulur ama Hera'nın eşi Hera'yı daha güzel bulur. Pekala Toprak. Şimdi sonuç olarak her türlü e, kavga çıkacak. O yüzden ben her hani bir kere mesela yerinde olsam Paris'in Olmak istemiyorum ama oldum diyelim. Ee, şey yaparım. Suçu e, Eris'in üstüne atarım. ya yani kadın kılığına girmiş olan. Sen ortaya sürdün. Sen şey yapacaksın diye. Ee, ondan sonra... E, ...onun üstüne atarım. Ondan sonra biz, buradan zaten ben kavgayı başlatmış olurum. Çünkü yine de zaten bir kavga olacaktı. Sen bir şekilde evet. Eris'ten rol çalmaya çalışıyorsun. Evet. Bir anda olsun bitsin. <gülüyor> Tuna sen ne diyorsun? Olmak ister misin Paris'in yerinde? Ben olmak istemem. Ee, ya Bir kere... Ayla'nın dediği gibi bazı şeyler görecelidir. Bu göreceli şeylere belli bir nitelik koyamazsınız ve bu niteliksiz de onları ayırt edip gruplandıramazsınız. Buradaki güzellik kavramı da göreceli olduğu için neye göre, kime göre, nasıl, ne için gibi böyle sorularla sonsuz tane cevabı var bence. bu. E, ama dünyada güzellik yarışmaları diye bir şey var ama. Evet ama o işte jürili, jürilere göre güzellik yarışmaları. Bu da Paris jüri olamaz mı? Olabilir ama ben Paris'in yerinde olmak istemezdim. Hı hı. Çünkü eğer e, nasıl desem, şimdi eğer objektif olmak istiyorsak orada herhangi bir şey yapamayız. Yani objektiflik görecelikle tamamen zıt gibidir. Tamam. Güzellik yarışmalarında peki jüri üyeleri hiçbir kriter kullanmıyor mu? Objektif olamıyorlar mı yani? Tabii ki yapabilecekleri bir maksimum objektifleler ama dediğim gibi başkasına göre değişebilir onların verdiği sonuç. Hı hı. Sabah sen ne diyorsun? Yani jüriler ellerinden geldiğince objektif olmayı deniyor olabilir. Ama yine de yani ellerinde olmadan psikolojik bir şekilde onların hani kendi düşüncelerine ne kadar güzel olduklarını da hesaba katmaları muhtemel. Yani ne kadar kırter olursa olsun jüri üyesinin bakışı da devreye girecek. Kesinlikle. Ve orada objektiflik belli bir ölçüde bozulabilir gibi mi geliyor? Evet. Peki burada zaten jüriler, yani jüri üyeleri yok, bir kişi var. Tek kişilik jüri olur mu sizce o zaman? Onu sorayım bir de. Toprak ne diyorsun? Ee, bence tek kişilik jüri olmaz. Hı -hı. E, çünkü jüriler, e, şimdi iki üç tane olmalı. Hı -hı. E, çünkü... Üçünün de mesela farklı bir düşüncesi. Yani üçünde farklı bir yerden gelmiş olması gerekiyor. Hı hı. E, çünkü üçünde farklı düşüncesi olsun. Onların bir ortalaması alınsın. Öyle bir puan verilsin diye. Öyle yani. Tek kişilik şey olmaz. Bir de şey diyeceğim. E, mesela jürilerde bu Paris'in jüri olması e, burada dezavantajı şu. Diğer jürilerde o güzellik erişim falan e, giden... İşte yarışmacılar halktan geliyor. Hı hı. işte ünlülerden gelmiyor. Ama işte o şeyler, jüriler ünlü oluyor. Hı hı. Yani onların bir böyle daha bir kriter sevi kriterde yüksekliği var. Yani Jürinin ünlü olması değil aslında o konuda bilgi sahibi olması diyebilir miyiz? Ya onu da diyebiliriz ama mesela e, yani hem öyle hem de e, şeyler burada mesela Afrodit falan o Paris'e şey yapabilir kızabilir hı hı. ama oradaki yarışmalarda hı hı. onlar kızamaz öyle bir şeyleri yok yani zaten anladım anladım Aliye ben de aslında toprağın son düşüncesine katılıyorum çünkü zaten o yarışmaya e, o yarışmaya katılma sebepleri kazanmak kazanmazlarsa kazanmazlar ya kaybedecekler ya da başka bir şey olmayacak o yarışmaya Um, iki, ya o yarışmaya hem kaybedeceğini bilerek yani düşünerek, tahmin ederek diyeyim daha doğrusu, Hı -hı. katılırsın. Yoksa e, yani öyle bir şey olmaz. Çünkü hiç kimse senin düşüncelerine göre yargılamıyor. Şöyle mesela bir kadın var. Hı -hı. E, o yarışmaya katılıyor. Kendisinin kazanacağını tahmin ediyor. Ama kazanmıyor. Başkası seçiliyor. O zaman ya o kadının Cülleri e, kızma hakkı yok. Anladım. Bir yarışmaya giren aslında kazanma ve kaybetme ihtimalini ikisini de evet. göz almalı diyorsun değil mi? Ve zaten orada birinciyi belirlemek için belli kriterler var. Mesela saçı atıyorum saçı güzel, boyu uzun. Hı hı. İşte öyle kriterler var. O kriterleri en uygun olanını seçiyorlar. Peki Tuna. Ben hem toprağa hem haliye katılıyorum ama bir şey eklemek istiyorum. Bence de jüri tekli olamaz. Ee, çünkü şöyle düşünün. Şimdi üç tane e, kişi var. güzel yarışmasında. A, B, C. Bunlar, bunla, bunlar kişiler. Ve bir tane jüri var. Jüri diyelim A ile B arasında kaldı. Ve böyle kalır ve kendi içinde çelişkiye girer. İki jüri olduğunu düşünürsek... ...biri A, B, diğeri B, C derse... ...o zaman ortak noktaları olan de ...kararlaşıp onu verebilirler. Yani jüri için de zorluk diyorsun evet. tek olmak. Üç kişi olduğu zaman bu ihtimal gitgide artar. A, B, C, B... ...diyelim D oldu B, de ...veya böyle Tamamen bir Tamamen burada bir artar. olasılık hesabı gibi bir şey var. Evet. Anladım. Sabah? Ben de herkese katılıyorum. Hı -hı. Ama bence şu anki... ...söylediğiniz üzere güzellik yarışmalarındaki... ...jüri sistemi de hatalı. Hı -hı. Üç kişi... E, ...var diyelim... Üç tane de katılan kişi var. Biri A'yı beğeniyor, biri B'yi, bir tanesi de C'yi. O zaman herhangi bir ortak noktaları yok. Ve diyelim ki anlaşamıyorlar bir türlü. O zaman öyle kalır hepsi ortada. <gülüyor> Ama orada aslında doğrudan tek bir özelden dolayı beğenmiyor olabilirler. Yani ellerinde bir ölçek vardır diye düşünüyorum. Mesela birden ona kadar giden şu şu şu özelliklerin hepsine birer puan verip onların ortalama alınıyor olabilir. Şimdi hikayede bir de şöyle bir şey oluyor. Derken e, tanrıçalar e, şey, Paris'in kulağına fısıldamaya başlıyorlar. İşte beni seçersen seni dünyanın en güçlü imparatoru yaparım diyor Hera. E, Atera diyor ki beni seçersen seni işte dünyanın en zeki ve yenilmez erkeği yaparım. Afrodit diyor ki beni seçersen seni hayatın aşkıyla ve kadınıyla karşılaştırırım gibi böyle bir takım vaatler fısıldamaya başlıyorlar. Şimdi Paris'in yerinde olmak nasıl bir şey olur acaba? diye sorayım bir de. Toprak? Şimdi bence daha da kötüleşir. <gülüyor> İşler zorlaştı. Aynen öyle. Hani e, çünkü şey diyebilirler mesela ben sana bu kadar vaat verdim. E, sen kimsin benim şeylerimi ters çeviriyorsun şey, geri çeviriyorsun falan diyebilirler. <gülüyor> bu yüzden Paris'in yerin hani az önce yani öncekinde biraz bile olmak istiyor olsam şu anda hiç istemiyorum yani. Çünkü aklını çeldiren şeyler karşına çıkıyor. Evet, anne. Alia. Ben de aslında Paris'in yerinde kesinlikle olmak isterim. Çünkü bu tanrıçaların e, rüşvetleri olduğu gibi bir de eğer onları seçmezlerse cezaları olasız cezaları var. Hı. Şöyle bir şey. Afrodit'i seçerse Hera ve Athena ya yani ona o kadar yani güçleri yettiği kadar kötülük yapabilirler. şey mi diyorsun yani işin içine rüşvet girdiyse diğer yarışmacılar da baya e, kötücül tarafa kayma ihtimalleri olabilir. Evet. bunu mu söylüyorsun. E, çünkü onlar şöyle diyor beni seçersen seni hayatının aşkıyla ile tanıştırırım diyor ama beni seçmezsen seni öldürürüm demez kimse. Hmm. Aslında, aslında her vaadin altında bir de böyle gizli bir şey mi var diyorsun. evet saklanmış başka bir tehdit de mi var. Evet, sonuçta Hı -hı. tatlı değil yılan deliğinden çıkarır. Eğer onlar da tehdit kullanırsa, yani iç için içe tehdit karıştırırsa... Tamam, o getirir. dediğini anlıyorum. Tehdit yerine rüşvet veriyorlar ama aslında rüşvet bir yandan altında gizli gizli tehditte barındırıyor gibi mi geliyor sana? Evet. Pekala, sabah? Ben %100 Alia'ya katılıyorum. Hı -hı. Ama e, yani Paris'in yerinde olmak isteyebileceğim e, bir durumlar varyasyonu seziyorum. Hı -hı. Diyelim ki e, o sırada işte fısıldarlarken onlar Paris'e Bir tanesine o da e, yani seni seçersem beni diğer tançaların gazabından korur musun? Ha pazarlık başladı. Ve üstüne şunu şunu yapar mısın diye sorabilir. Bunu sorduğunda mesela Athena'ya soruyorsa. O zaman Athena'nın onu koruyabileceğini bilir. Çünkü Athena'nın elinde askeri güç var, hı -hı. askeri zeka var. Hı -hı. Yani bu konuda onu e, yani savunabilir. Hı -hı, hı -hı. Onun dışında Hera'da da aynı durum. Anladım. Ciddi bir pazarlık süreci başlar Tabii eğer ki. rüşvet gündeme gelirse diyorsun. Pekala şimdi e, tartışmanın ikinci bölümüne geçmeden önce kısa bir müzik arası yapalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar merhaba. Tartışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kavga çıkaran Yunan tanrıcısı Eris üzerine tartışıyorduk. Ee, şimdi ha, sorum şu. Eris gibi kavga çıkaran insanlar var hayatımızda herhalde diye düşünüyorum. Yani herkesin oluyor, olmuştur. Ee, bu tarz insanlar karşısında ne, yap ne yapabiliriz? Ne yapıyorsunuz ya da? İşte sınıfta olur, ailede olur vesaire. Evet Tuna. Bir kere ben öncelikle eğer kişinin kavga çıkarmasında genellikle kavga çıkarmak haklı yere değil belli bir kötülük görme amacıyla yapılır. Yani nasıl mesela biri kavga çıkarır sonra o kavgadan kaçar. Genellikle kavga çıkaranlar böyledir. Kavga çıkarır ve kaçar. Bu kişiler e, bence hayattaki kötü kişilerdir. Yani asıl olarak ben mesela ne yaparım böyle bir şeyin mesela kavga çıkardığını görürsem... İlk kavga çıkan kişileri barıştırmak lazım. Çünkü öncelik onlar kavga büyümemeli. Büyürse durdurulamaz. Ama sen kavgaya karışan değilsin galiba burada. Dışarıdaki kav sana çıkarsa kavgayı? Ha, kavga bana çıkarsa öncelikle karşımdaki kişinin haklı ya da haksız olma durumuna bakarım. Haksızsa kavga etmeden de ben de kendi e, düşüncemi savunarak üstüne geçerim. Üstüne geçerim ama herhangi bir kavga belirtmemeye çalışırım. Ama üstüne geçerim diyorsun. Ama kavga belirtmekle üstüne <gülüyor> geçmek farklıdır. Ne diyorsunuz buna sabah? Şimdi gerçekçi bir senaryo düşünürsem... ...o an herkes çok sinirli olduğu için... ...akıllarına kesinlikle özür dilemek... ...hani sakinleşmek falan filan... ...karşıdakini dinlemek gelmez. Üç gün sonra hani belki... ...aa haklılık payı var... ...ama ben şimdi haksız durmayayım... Hı -hı. ...diye düşünülür... Yine özür dilenmez. Ya da haklısın <gülüyor> dilenmez. <gülüyor> Yine özür olmaz. Evet. Şunu mu diyorsun? Tuna'nın dediğinde yani karşı taraf geldi kavga çıkardı. Orada sen böyle sakin bir şekilde ay haklı olabilir mi? Olamaz mı? Böyle değerlendirme yani aklını kullanma gücün çok elinde olmaz. Çünkü sen, sen de sinirlenirsin. Tabii ki. Duygusal alana düşünce de bu kadar serin bir yerden değerlendiremezsin diyorsun. Tuna bir şey diyecek misin buna? De bakayım. Ee, şöyle bir kere kavgayı sen başlatmadığın için... Bence o kadar sinirli olmayacaksın. Çünkü şu anda asıl durum biz değil, kavga çıkaran kişi üzerinden bakıyoruz. A kişisi kavga çıkarıyor. C sizsiniz, B de karşınızdaki. Sizin aranız bozulmadan önce B'ye herhangi bir e, siniriniz yok. Kavga çıkardığı zamana mantıken B de C de sinirsiz bir şekilde olur büyük ihtimalle. Çünkü kavgayı kendi aralarında değil, başkası tarafından çıkartılıyor bu yüzden bence bir mantık şeyi yapılabilir ama tam biraz da haklı bence sabah. şimdi burada parmaklar çok heyecanlı kalktığı için çok katılmıyorlar sanki Toprak ne diyorsun ben Tunay'a katılmıyorum <gülüyor> Buyur, hiçbir dediğinde ee, şimdi çünkü <gülüyor> hiçbir dediğin hem de. evet ee, şimdi ilk başta e, sabaya katılıyorum ama Hı. hiçbir şekilde insanlar bir kavga olduğunda sakin cevap vermez Hı. ben de ben mesela kavga olduğunda e, zaten ...beni bayağı sinirlendirmiş oluyor. Çünkü eğer durduk yere bile kavga çıkarsa... ...sonuçta gereksiz bir yere çıkardığı için... ...ben ona da sinirlenim. bu Böyle böyle biner biner biner çıkar. Ve... Ben de ona sert cevap Ge Yani gerektiğinde ne gerekirse yaparım. Hiç öyle e, işte düşüneyim falan. bu akıma gelmez o sırada. Tamam. Kavga çıkarıyorsa sen de aynen karşılığını verirsin o zaman. Aynen öyle. Ne olur peki böyle bir kavga sona erer mi? Ne olur? Ya şimdi şöyle. Mesela bazı, bazı şeylerde bu değişebilir. Ama e, illaki bir sonu olur yani. Her şeyin bir sonu. Ne olacağız <gülüyor> <dedi>? <gülüyor> Pekala. Alya? Ben toprağa kesinlikle katılmıyorum. Ha. Çünkü... Kavga anında bence sabahın dediği gibi akılcı düşünmek gerekir. Yok sabah <gülüyor> öyle demedi. <gülüyor> Hayır yani böyle düzgün düşünmek hmm. gerekir. Gerekir ama yap yapması evet. çok zor dedi sabah. Ee, eğer mesela toprağın dediği gibi böyle sinirim, sinirimizi, sinirimiz bizi yenerse... Kötü kelimeler söyleri, söyleyebiliriz ve sonra gelecekte pişman olabiliriz onlardan. Tamam mesela ama sen de sinirlendin. Kötü kelimelerde söylemeyeceksin. Ne yapacaksın peki? Çözümün ne? Karşındakine susturacak şeyler söylersin mesela. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş acaba onlar? Öğrenelim. Yani konuya göre <gülüyor> ya yani, Tamam işte karşındaki kavga çıkarıyor. Sen de aslında sinirleniyorsun ama sinirli tepki vermeyeceğim diyorsun değil mi? Kavga büyümesin diye. ...veya onu umursamayız... ...daha çok sinir olur karşıdaki falan... ...öyle işte. Görmezden Hı -hı. gelerek. Ama evet. aslında amacın orada daha da sinir etmek... ...öyle mi? Hı -hı. Rahat edecek misin o zaman görmezden geldiğinde? Ben geldiğimde? rahat ederim ama karşıdakini kudurturuz yani... ...öyle daha güzelim. <gülüyor> Pekala. O da aslında evet. bir şekilde kavgayı devam ettirmek gibi oluyor... ...yani topraktan çok farklı bir şey... ...demiyorsun ya, benim sanki. Benim demek istediğim şey böyle... karşıdakine ...daha kötü sözler söylemek ...mesela... Diyelim ben bunu okulun örnek vermek istiyorum. Diyelim bir arkadaşın kavga çıkarıyor. Sonra çok kötü bir söz söylüyorsun ve o arkadaşın her ispikçi birisi öğretmeni söyleyebilir. Sonra öğretmen seninle konuşabilir sonra kötü yerlere gidebilir. Anladım. Olaylar görünür olmasın diyorsun. Evet birazcık ama da Ama yine de karşı olacağız. tarafı sinir etme şeyi motivasyonu sende de gördüm ama biraz. Yani şöyle bir şey aslında. Umursamayarak karşı bir sinirlendireceksin Yok ben, ya. Ben mesela yakın bir arkadaşım kavga etse benimle... ...onu, o kavgayı uzatmak istemem. Tamam, pardon senin de benim de hatam var falan derim ama... ...böyle nefret ettiğim gıcık biri ise ...susarım. E, yani kavga... Ya, Sabah sen ne diyorsun? Şimdi, bir kere kavga olduğunda kesinlikle sakinleşmek gerekir. Ama benim burada söylemeyi denedim. Ne kadar sakinleşme niyetin olsa bile o an sakinleşemezsin. Hı hı. Diyelim çok aşırı saçma bir konu için dikkat daha önce çekmiyordu. Sadece kavga ettiği için illa bir tepki vermen gerekir. Aynı zamanda diyelim çok sakinsin tepki vermeyeceksin. Şu bu tam hı hı falan yapıyorsun. O zaman da e, yani yine karşındaki kavga çıkardığı için minik bir sinir olur orada. Pekala işte ona nasıl başa çıkacağız gibi bir şey soruyorum ama zamanımız da daralıyor. Şunu sorayım son olarak. Kavgaya çare olur mu sizce? Yani bir kavga çıkaran varsa ne yaparsınız da sorun çözülür diye. Şöyle sırayla tek tek görüşleri alayım. Toprak. Ee, olur illa ki. Ee, onun e, şeyini, cevabını verirsiniz. Hı -hı. Bu kapanır. Ağzın payını alır. Hı -hı. Yani bu kötü sözden falan bahsetmiyorum ben. Onun alakası yok. Yani... O neyi yanlış yapıyorsa onu normalce diyor, onu söylediği şekilde söylersiniz. Çünkü normalce söyle, söylersen bunu o dikkate almaz. Senin daha güçsüz olduğunu düşünür ve senin daha üstüne yürümeye başlar. Tamam o zaman sana şöyle bir parantez açıyoruz burada. Eğer bana saldırırsa tam da onun saldırdığı dille saldırmalıyım. Aynen öyle. Öyle olursa durur Aynen diyorsun. Aynen öyle. Tamam soru işareti koyuyoruz. Tuna? Ben bir önceki sorunuzla beraber bu soruya cevap vermek istiyorum. Öncelikle e, ben sinir, sinirlenmeyiz demiyorum. Sabah ve toprağa karşılık olarak tabii ki sinirleniniz. Ama ben mesela bir kavgada her zaman sakin olmaya her zaman değildi. Genelde sakin olmaya çalışırım. Ve eğer gerçekten çok büyük bir şey değilse ki bu okulda genelde hiç olmaz. Hı hı. Çok büyük bir şey değilse öyle herhangi bir şey olmaz. Bence kavganın bitmesi için de herhangi bir tarafın e, sakinleşmesi lazımdır. ...yani sessizleşmesi lazımdır ki... ...diğer taraf ona atak yapsa da... ...o onu... ...ona geri püskürtebilir... ...bu sayede o kişi... ...iki kişi, iki kişi de sakinleşir biri sakinleşirse... ...tamam... ...senin de çözüm önerin... ...taraflardan bir tanesi sükunetini koruyacak yani... Evet. kala... Ee, ...sabah... ...şimdi ben buna biraz katılmıyorum... ...çünkü diyelim bir tane kavga çıktı... ...orada hani sakinliğimi koruyacağım diyorsun... ...hiçbir şey söylemiyorsun... Karşı tarafı üzecek veya dur, yani şey durmasını sağlayacak o an. O zaman kendini ezdirmiş oluyorsun. Kendini ezdirmemelisin. Bence bir kavganın e, çözüm bulabilmesi için o an kavganın büyüklüğünden ziyade sakinleştiğinde bu bir yıl içinde olabilir, üç gün içinde olabilir hiçbir inen. ...sakinleştiğinde o zaman işte gidip sonunda hani haklısın, ee, sen de şu şu şu konuda haklısın... ...senin tarafını görebildim, anlayabildim, özür dilerim Yani sakinliği lazım. koruyup ondan sonra bir de konuşmak gerekiyor diyorsun galiba. Şimdi sakinliği koruma kısmı olmadan onu diyemez. Tamam pardon, sakinliği Hı. koruyamayabilirsin ama sonrasında uzlaşmaya açık bir konuşma yapılabilir. Aliya Ben şöyle kısa bir şey söyleyeceğim. Bence kavgaya çağırıp pek kolay olmaz... Şöyle olur. E, kavgayı yumuşatmak olur bence. Hı hı. Şöyle bir şey. Tamam haklısın pardon ben haksızım falan öyle şeyler diyerek kavgayı yumuşatabilirsin. Hı hı. Bence toprağın dediğini yaparsak karşıdaki daha böyle Kavga evet. Kavgaya çare olmaz sadece bir kavga yumuşatılır ya da büyütülür diyorsun galiba. Yok olabilir de yani... Hı hı. Biraz zor böyle uzun iklim gibi yani uzun süreçler şey <gülüyor> Bir mevsim gibi uzun sürer mi diyorsun? Evet. Pekala. Şimdi süremizin sonuna geldik. Ee, bugün Yunan Tanrıçası Kavga Çıkan Eris üzerinden Kavga Çare Olur Mu adlı kitap üzerinden kavga etmek üzerine bir tartışma yürüttük. Ee, haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Çocuk düşünürler topluluğu. Çocuklarla felsefi soruşturmalar. Hazırlayan Özge Özdemir.